Köftesini Kaybeden Kadın Evvel zaman içinde eski Japonya'daki küçük bir köyde pirinç köftesi yapmayı seven fakir bir kadın yaşıyormuş. Yuki, bu köfteler çok güzel. Senin neden daha fazla müşterin yok? <gülüyor> Bunun için daha büyük bir restorana ihtiyacım var. Sanırım bunun için paraya ihtiyacın var. Seni zavallı kadın. Nasıl idare ediyorsun? <gülüyor> Şu pirinç köftesine bak. Komik gözükmüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet öyle. Ne çok komik. Biz bu kadar ciddiyken nasıl gülebildiğini anlayamıyorum. <gülüyor> Yuki çok mutlu bir kadınmış. Gülmeyi çok severmiş. Ve komik bir şey de hemen kıkırdarmış. Bir gün Yuki'nin pirinci azalmaya başlamış. Ve elbette para kazanma şansı da azalmış. Ama Yuki pirinç köftelerini yaparken gülümsüyor ve mırıldanıyormuş. Hı hı hı. Sıcak ve yuvarlak, yumuşak ve gevrek. Köfte yapalım, güzel ve lezzetli. Hı hı hı. Hay aksi! Yuki, pirinç köftesi uzağa ve zemine doğru yuvarlanmaya başlayıp, ardından küçük bir deliğe düştüğü zaman çok şaşırmış. <gülüyor> küçük pirinç köften benimle saklanmaç oynuyor. Peki, şimdi seni alalım mı? Hmm, nerede bu? O anda... Zemindeki küçük delik genişlemiş ve Yuki kendini 1 milyon farklı parlak renge bezenmiş derin bir tünelden aşağı düşerken bulmuş. Yuki başka bir diyara düşmüş. Ayağa kalkmış ve kısa sürede yeşil otlarla kaplı güzel bir çayırda olduğunu görmüş. Harika! Burası gerçekten çok ama çok güzel. Nerede olduğumu merak ediyorum. Gökyüzüne baktığında farklı şekillerde bulutlar görmüş. <gülüyor> bu bulut kediye ne kadar çok benziyor. <gülüyor> ne komik bir yüz. <gülüyor> hmm, bu bir pirinç köftesine benziyor. <gülüyor> Benim köftem bu. Onu bulmalıyım. Nereye gitti acaba? Yuki kayıp pirinç köftesine seslenerek tozlu yoldan ilerlemiş. Küçük köfte, küçük köfte, nereye yuvarlanıp gittin? Aa, bu da ne böyle? Çok uzun boylu ve durgun görünümlü bir heykel varmış. Şuna bakın, ne büyük gözleri var böyle. Gerçekten çok tuhaf görünüyor. <gülüyor> Sen kime tuhaf diyorsun küçük kadın? Ve birden heykelin ruhu havada belirmiş. Sen tuhaf olduğumu mu düşünüyorsun? Aa, çok özür dilerim. Size karşı kabalık etmek istememiştim. Gerçekten çok güzel gözlerin var. Gerçekten mi? Kesinlikle. Gerçekten büyük ve parlak. Çok güzel. Aslında ben övünmeyi pek sevmem ama evet öyledir. Ho, ho, ho. Biliyor musun? Sanırım sen iyi görebilirsin. Sırası gelmişken bu yolda yuvarlanan küçük bir pirinç köftesi gördünüz mü? Pirinç köftesi mi? Evet gördüm. Şu tarafa doğru yuvarlanıp gitti. Aa, o benim pirinç köftem. Peşinden gitmek zorundayım. Ne? Ama bu bir pirinç köftesi. Daima daha fazlasını yapabilirsin. Hayır yapamam. Restoranım için o küçük köfteye ihtiyacım var. <gülüyor> tamam görüşürüz. Yuvarlanan köftemin peşinden gitmeliyim. Ve yuvarlanan kayıp pirinç köftesinin peşinden koşmaya devam etmiş. Yolda ilerlerken başka bir heykele rast gelmiş. Ee, benim pirinç köftem nereye gitti? Belki nereye gittiğini o görmüştür. Merhaba! Orada mısınız? Aa, aa, merhaba! Merhaba! Sen de kimsin? Benim adım Yuki ve kaybolan köftemi arıyorum. Pirinç köftesi senin miydi? Ah! O kadar güzel kokuyordu ki... Neredeyse peşinden gidecektim. Onu gördünüz mü? Gerçekten gördünüz mü? Peki nereye gitti? Bu tarafa, yoldan aşağı hoplaya zıplaya gitti. Ah, bu daha çok koşmalıyım demek. Pekala, çok teşekkür ederim. Tam o sırada onlara doğru gelen büyük bir canavar görmüşler. Tepeden tırnağa kadar maviymiş ve goril gibi homurdanıyormuş. Ama her birkaç dakikada bir titreyen komik bir burnu varmış. Ve Yuki bunu fark etmiş. Hey bakın bu Oni. <gülüyor> Burnu ne kadar da komik. <gülüyor> ona böyle söyleme hiç hoşuna gitmez. Neden arkama saklanmıyorsun? Böylece ona bir sürpriz yapabiliriz. Yuki heykelin arkasına saklanmış. Ve Oni'nin onu görmediğinden emin olmuş. Merhaba hanımefendi. Bugün dışarıda olduğunu görüyorum. <gülüyor> Güzel ve güneşli bir gün. Biraz bacaklarımı esneteyim dedim. <gülüyor> evet, ben de yürüyüşe çıktım. Böyle harika bir esintiyi kaçıramazdım. <gülüyor> ve havayı koklarken burnu tekrar seyirmeye başlamış. Heykelin arkasından gözetleyen Yuki bunu görmüş. Ve kendini tutamayarak kıkırdamaya başlamış. <gülüyor> Pufuduk burunlu. <gülüyor> bu, bu çok komik. <gülüyor> o da kim ve neden insan kokusu alıyorum? <gülüyor> Sürpriz! Bu bir insan. Hımm... Aaa hmm. ne yapıyorsun? Yani kemiğini koklayan bir köpeğe benziyorsun. Köfte gibi kokuyor. Ve az önce gördüğüm ve yediğim türe benziyor. Sen mi yedin? Neden bana da teklif etmedin? İşte insanların size sunduğu yiyecek miktarına bakar mısın? Dön de bir bak. Hiçbirini yemiyorsun bile. Ama o pirinç köftesi çok leziz kokuyordu. <gülüyor> evet, kesinlikle çok lezzetliydi. Teşekkür ederim, onu ben yaptım. Sen mi yaptın? O pirinç köftesi süper lezzetliydi. Bizim için biraz daha yapmalısın. Burada çiğ lahana ve çiğ balıktan başka bir şey yok. Olamaz, kulağa hiç hoş gelmiyor. Çünkü hiç hoş değiller. O zaman size biraz yapayım. Yemek pişirecek bir yer gösterin. Benim evime gel. Ve neden diğer arkadaşlarımız da gelmiyor? Bu akşam bir parti verelim. Oo, parti mi dedin? Harika! Böylece Oni, onu nehrin karşısına evine götürmüş. Ve mutfağa sokmuş. Şuna bakın! Burası kocaman! Benim gibi bir Oni için uygun. Evet! Pirince ihtiyacın var değil mi? Bu çuvalın içinde pirinç var. Ancak insan dünyasında gördüğün sıradan pirinçlerden daha özeldir. <Gülüyor> pirinç ne kadar özel olabilir ki? İlk olarak bu pirinç altından. Ve ikinci olarak tencereye sadece bir tane koyman yeterli. Ve pişirirken kendiliğinden çoğalır. Yani aslında pişirmem gerekmiyor mu? Hmm, hayır bu kadar kolay. Evet, neye ihtiyacım varsa bu mutfakta. Şimdi gidip diğerlerini çağırmak zorundayım. Mutlu pişirmeler. Oni oradan ayrılmış ve Yuki hemen yemek yapmaya başlamış. Pekala, hadi köfteleri yapalım. Burası çok güzel ve dışarıdaki muhafızlarla konuşmak eğlenceli. Böyle bir yer için yaratılmışım ben. <gülüyor> ve Oni'nin dediği gibi... Pirinç tanesini tencereye atıp karıştırmaya başladığında Kısa sürede çoğalmış Ve tencere tüten buharla birlikte pirinçle tepeleme dolmuş İşte bu muhteşem Köfte yapımı benim için artık kolay olacak Yuki ardından köfteleri de alıp mutfaktan çıkmış Herkes orada toplanmış ve zevkle koklamaya başlamış Evet, harika. Çok lezzetli kokuyorlar. Bir tane ver, bir tane ver. Yuki herkesle konuşmuş ve onlarla gülmüş. Bu arada çok eğleniyormuş. Ve herkes yaptığı pirinç köftelerini çok beğenmiş. Bunlar şimdiye kadar dedim en muhteşem pirinç köfteleri. Çok lezzetli olmuş. <Gülüyor> Beğendiğine sevindim. Ancak gün bitmeye başladığında Yuki eve gitmek istemiş. Restoranını merak ediyormuş. Oni onu biraz endişeli görünce sormuş. Sorun ne Yuki? Aç mısın? Yemen için sana hiç pirinç köftesi kalmadı mı? Yok hayır. O kadar çok yedim ki karnım patlamak üzere. <Gülüyor> hayır sanırım artık. Eve gitme vakti geldi. Eve mi? Ama sonra bize kim yemek yapacak? Ondan ne istiyorsun? Düşüncesiz yaratık. Mutlaka evine dönmeli. Ama ama ben o köfteleri çok seviyorum. Peki ya bu lezzetli yiyeceklerin nasıl yapılacağını bize de öğretirse? Yok ki. Acaba bir gün daha bizimle kalır mısın? Aa, evet, neden olmasın? Sana öğretmeyi çok isterim. Şimdi köfte yapmayı deneyelim mi? Yarın deneyebilir miyiz? Ben bugün biraz fazla e, e, yürümüşüm de. <gülüyor> Ertesi gün Yuki hepsine köfte yapmayı öğretmiş. Benimkine bakın muhteşem görünüyor. Benimki çok kötü gözüküyor. Acaba tadı güzel mi? Ve? Evet tadı çok iyiymiş. Ve Yuki'nin gitme zamanı gelmiş. Yeni arkadaşları ona veda etmiş. İşte Yuki giderken bu pirinç çuvalını yanına al. Umarım sana bizi hatırlatır. Yaşasın! Altın bir yaşam için altın pirinç. Hiçbirinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Şimdilik hoşça kalın. Kaya binmiş ve çantayı bir yere koymuş. Mutlu bir şekilde şarkı söyleyerek kürek çekmeye başlamış. Çayırların aşağısında burası dolaştığım yer. Yol boyu kürek çekiyorum. Benim pirinç evime döndüm. La la la la la la la. Yuki kısa sürede nehrin kıyısına ulaşmış. Evet, yarı yola ulaştım. Hızla yürümüş, tozlu yollardan geçmiş ve kısa sürede çayırlara gelmiş. Ah şimdi ne yapmam gerekiyor? Nasıl döneceğimi bilmiyorum. Hmm. Oh evet, hazır buraya gelmişken lezzetli bir pirinç köftesi yiyebilirim. Ah hayır, yine mi düşürdün? Ancak tam o sırada yerin tam ortasından bir delik açılmış ve Yuki içine çekilmiş. Yaşasın! Gökkuşağı tüneline geri döndüm. <gülüyor> oh! Nihayet evine geri dönmüş. Ah, evim güzel evim. Şimdi... Hadi pirinç köftesi yapalım. Büyük pirinç çubalından nefis pirinç köfteleri pişirmeye başlamış. Kısa sürede çok sayıda satmaya başlamış ve müşterileri de yavaş yavaş artmış. Yuki kısa sürede çok zengin bir kadın olmuş. Ah Yuki bu yer güzel ama sattığın pirinç köfteleri çok tuhaf görünüyor bunu biliyor musun? Aslında bunlar biraz komik görünüyor. Bu nedir? Tıpkı bir Oni'ye benziyor. <gülüyor> Yuki'nin eskisinden hiç farkı yokmuş. Belki de sadece biraz daha mutluymuş.